2001. Meyve ve sebzelerin zekatı, H.Z. Cabir'e bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden zekat olarak öfür, onda bir alınır. Hayvanla sulananlardan öfürün yarısı yirmide bir zekat alınır. 2002. Meyve ve sebzelerin zekatı, H.Z. Muazabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana, Semalân, inen suyum suladığı mahsülden tam öfür. Aletle çıkarılan suyum suladığı mahsülden yarım öfür. almanı emretti. 2003 Meyve ve sebzelerin zekatı. Attâ İbrû Hüseyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize hurmaya tahmin biçtiğimiz gibi de tahmin biçmemizi ve zekatını kuru üzüm olarak almanızı emretti. Tıpkı hurmanın zekatını kuru hurma olarak aldığımız gibi Hars, hazır, tahmin ve takdir demektir. Tirmizi, şöyle açıklamıştır. Hars, bu işi anlayanın ağaca bakıp, bu üzümden şu kadar mahsul, bu hurmadan şu kadar hurma çıkar demesidir. Bunun zekatı adamlara borç yazılır. Yahu takdirci bu mahsulün öfrüne bakar ve bunu sahiplerine borç olarak tespit eder. Sonra mal sahibi ile meyveyi baş başa bırakır. Onlar biledikleri tasarrufu yaparlar. Meyve olgunlaştı mı onlardan öfrünü alır. 2004 Meyve ve sebzelerin katı. Süleyman İbni Yesar anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Abdullah İbni Revaha'yı haybe de Yahudilerle kendi arasında mahsülün takdiri için gönderiyordu. Yahudiler Hanımlarının ziynetlerinden ona bazı takılar verip ''Bu sanadır al. Karşılığında bize yükümüzü hafiflet.'' Taksim'de lehimize olarak biraz gözümü ver dediler. Abdullah Allah'u an onlara şu cevabı verdi. Ey Yahudiler toplumu! Sizler! Bana Allah kârının en menfür mahluklarısınız. Bu, beni size karşı zülme sevk etmeyecektir. Bana teklif ettiğiniz rüşvete gelince, o haramdır ve biz bu haramı yemeyiz, Yahudiler. Arız ve semavat ayakta tutan işte bu dürüstlüktür dediler. 2005, Maden ve definelerin zekatı, H.Z. Ebu Hüleyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hayvanın sebep olduğu mağduriyet filerdir. Kuyunun sebep olduğu mağduriyet filerdir. Madenin sebep olduğu mağduriyet filerdir. Define humus beşte bir nisbetinde zekat vardır. 2006, Maden ve definelerin zekatı, Malik rahim der ki, Bizim nazarımızda ihtilafsız makbul olan ve ehli ilimden işitmiş olduğumuz görüş şudur. Derler ki, ricaz, Cahiliye devri insanların gönlüklerinden, Bir mal sarfını gerektirmeden, Nafakar harcamadan, Fazla yorgunluk olmadan, Yük altına girmeden ele geçirilen şeydir. Mal talep edilen, Çok fazla çalışmayı gerektiren, Bazen rastlanıp bazen rastlanmayan şey Rikaz değildir. 2007 Maden ve defnelelerin zekatı. Zuba bin Tuzjube İbn Abi Muttalik ki bu kadın el Miktat İbn Amr Rabiyallahu Alhamdulillahu altında idi anlatıyor. Miktat, hacetini kaz etmek üzere Bahiyu habhabe'ye gitti. Orada bir fare, bir delikten bir dinar çıkarıyordu. Sonra birer birer dinarlar çıkarmaya devam etti. Tam 17 dinar çıkardı. Sonra da kırmızı bir bez çıkardı. Bu. Dinarların içine konmuş olduğu bez olmalıydı. Bezin içinden bir dinar daha çıktı. Tamamı 18 dinardı. Mikrat bunları aleyhissalatu ve Vesselam'a götürüp durumu haber verdi ve ''Bunu sadakasına alın'' dedi. Resulullah ve selam ona sordu. ''Sen deli eğildin mi?'' ''Hayır. Öyleyse Allah bunu sana mübarek kılsın'' dedi. 2008 Maden ve definelerin zekatı i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Amber. rikal değildir. Bunu deniz atmıştır. 2009. At ve kölelerin zekatı. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Müslüman üzerine. Atı ve kölesi için zekat mükellefiyeti yoktur. 2010. At ve kölelerin zekatı. Sahihende. Gelen diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Kadın veya erkek köle için sadece sadaka-i fıtırdan başka bir zekat ödenmez. 2011 Balın zekatı i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Balda on tuğuk için bir tuğuk zekat vardır. 2012 Yetim balının zekatı An-ıb-i Şuay an-Ebihi an-Cebihi radıyallahu anh anlatıyor. Decculullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim mal sahibi bir yetime veli olursa bu malla ticaret yapsın. Malın zekatını yiyip bitirmesine terk etmesin. 2013 Zekatı vermede acele etmek. Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Abbas radıyallahu anh. Decculullah aleyhissalatu ve selam hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan erken Vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu hususta ona müsaade etti. 2014 Zekatı vermede acele etmek Zübeyir'in azadlısı Muhammed İbn-i Ukbe'den yapılan rivayete göre, Kasım i̇bn Muhammed'e, mukatebe akti yaptığı kölesinden aldığı para sebebiyle kendisine zekat düşüp düşmeyeceğini sormuştu. Kasım, kendisine şu cevabı verdi. H.Z. Ebubekir Bekir radıyallahu an üzerinden bir yıl geçmeyen malda zekat almazdı. Kasım ilaveten der ki, H.Z. Ebubekir Bekir radıyallahu an, halk kendisine bağışlarda bulunurken onlardan her birine, sana zekatı vacip kılacak miktarda malın var mı diye sorardı. Adam, evet derse, onun getirdiği bağıştan, malına düşecek miktarda zekat alırdı. Adam, hayır diyecek olursa, Bağışını adama. Teslim eder ve hiçbir şey almazdı. 2015 Zekatla ilgili müteferrik hükümler. H.Z. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yemeğine gönderirken kendisine demiştir ki. Zekat olarak hurbattan hurbat A.I. Davardan koyun A.I. Deveden erkek veya dişi bir deve bayir A.I. Sığırdan da bir sır A.I. 2016 Zekatla ilgili müteferrik hükümler. Semre ibn Üçüncü Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam satmak üzere hazırladığımız şeyden zekat vermemiz emrederdi. 2017. Zekatla ilgili müteferrik hükümler. Said ibn Abiyas. Babası Abiyas ibn Hamma Abdüyallahu anm'dan naklettiğine göre, o Abiyas kavminin murahhası olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam'a geldiği vakit. Resulullah'la konuşup sever halkına zekat almamasını söylemiştir. Hazreti Peygamber ona, Ey severin kardeşi! demiştir. Zekat şart. Ey Allah'ın Resulü! Bizim ektiğimiz şey sadece pamuk. Sever halkı dağıldı. Onlardan halkı dağıldı. Onlardan herifde az bir halk kaldı dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu selam. Nidib'de kalan sebeyliler için her yıl, meafiri kumaşın değerine denk, yetmiş takım kumaş elbise vermeleri şartıyla sulh antlaşması yaptı. Onlar bu zekatı, Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar ödemeye devam ettiler. Sonra Hazreti bu Bekir Rabiallahu Anh hayatı boyunca bu antlaşmayı teyit etti. Hazreti bu Bekir vefat edince bu antlaşma sona erdi. Onlardan zekatın muktizasına göre vergi alındı. 2018 Zekatla ilgili müteferrik hükümler Ta'yüz rahim humullah anlatıyor. P.Z. Allahu am. Yemen halisine dedi ki Bana Arpa ve Mısır yerine size daha kolay gelen Medine'de Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabı içinde daha muhafık olan arz getirin. Diyecek getirin. 2019 Fıtır Sadakası İbn-i Ömer radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sadaka-i Müslümanlardan büyük küçük, kadın erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sak hurma veya bir sak arpa olarak farz kıldı. 2020 fıtır Sadakası, bir başka rivayette de şöyle gelmiştir. Halk H. z. Muaviye'nin bir hitabesi üzerine yarım buğdayı bir sak hurmaya denk kıldılar. İmam Ömer Hazretleri Rabbi Allahu Amin fıtır sadakasını hurmadan verirdi. Bir sene Medine halkı hurmaya muhtaç oldu. İmam Ömer o yıl sadaka ĩ̵ arpadan verdi. 2021 fıtır sadakası. Bu sayede Rabbi Allahu an anlatıyor. Bir sadaka ĩ̵ fıtırı bir sa yecep veya bir sa arpa veya bir sa hurma veya bir sa ikip denen yoğurt kurusu veya bir sa kuru üzümden çıkarırdık. 2022. Fıtır sadakası, Am-i Müşvayb, Am-ebihi, Am-e Ceddihi radıyallahu an tarikinden anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Mekke caddelerinde belli çıkararak şöyle ilan ettirdi. Duyduk duymadık demeyin. Sadaka-i Fıtır her Müslümana, erkek kadın, hül köle, küçük büyük olsun vacittir. Bu, ya iki müddet buğday ve onun dışında bir sah yiyecektir. 2023. Fıtır Sadakası, Nafi Rahimullah anlatıyor. İbni Ömer Rabiallahu Anhüma Ramazan zekatını Mülkinebi Aleyhisselam ile verirdi. Kefaret-i de Mülkinebi ile öderdi. 2024 Fıtır Sadakası, Kays İbni Saad İbni Urbade anlatıyor. Resulullah ve Selam, Zekat emri gelmezden önce, bize sadaka-i fıtırı emretmişti. Zekat farz kılınınca, Fıtır sadakasını ne emretti ne deneyi etti. Biz onu yerine getirmeye devam ettik. 2025 Zekat tahsilderinin hak ve vazifeleri Ebu Humeyd Es Saidi Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam zekat toplama işinde bir adam istihdam etti. Bir rivayete beni Süleyman zekatını toplama işinde denmiştir adam vazifeden dönünce. Bu size aittir. Şurada bana hediye edilenler dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam öfkeyle minbere çıkıp, Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra şunları söyledi. Enma Bağat, ben sizden birini, Allah'ın, bana terbiye ettiği bir işte istihdam edelim. Sonra o gelir. Bu size aittir. Şurada bana hediye edilenler der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer doğru sözlüyse hediyesi ayağına gelseydi ya, Vallahi sizden kim haksız bir şey alırsa mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde kıyamet günü Allah'la karşılacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise bölecek. Sığırsa böleyecek. Koyunsa meleyecek. Sonra Resulullah ellerini kaldırdı. O kadar ki koltuk altındaki beyazlık gözüktü. Allah'ım tebliğ ettin mi dedi ve bu sözünü üç kere tekrar etti. 2026 Zekat tahsillerinin hak ve vazifeleri Beşir İbn-i Hasasiye an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedik. Zekat toplayanlar. Bize haksızlık edip borcumuzdan fazlasını alıyorlar. Biz malımızdan haksızlıkları kadarını gizleyelim mi? Hayır cevabını verdi. 2027. Zekat tahsildarının hak ve vazifeleri. H. Z. Enes an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki. Zekatta haddi aşan. Vermeyen gibidir. 2028 Zekat Tahsillerinin Hak ve Vazifeleri Cabir İbni Atik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Size bir grup sevimsiz aklılar gelecek. Geldikleri zaman onları iyi karşılayın. Onlarla talep ettikleri şeylerin arasından çekilin. Adalet ederlerse bu kendi lehlerinedir. Zulm ederlerse bu da onların aleyhlerindedir. Siz onları razı edin. Zekatınızın kemali onların rızasına bağlıdır. Öyleyse onları razı edin ki sizlere dua etsinler. 2029 Zekat Tahsindarının Hak ve vazifeleri Rafi İbni Hadis radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki zekatı hakkı niyetle toplayan tahsildar, evine dönünceye kadar A-I-I-A-H-Tala yolunda cihat yapan asker gibidir. 2030 Zekat tahsillarının hak ve vazifeleri Abdullah İbni Ebu Elfa radıyallahu anh, anlatıyor. Babam Asya bu şecereden idi. Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisine bir kavim zekatlarını getirince şöyle dua buyururlardı. Allah'ım Ebu Elfa'ya rahmet buyur diye dua etti. 2031 Zekat kimlere haram? H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Hasan i̇bn Ali radıyallahu anh zekat kurmasından bir tanesini alıp hemen ağzına attı. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hiç't. İşte, Hiç't işte at onu. Biliyor musun? Biz zekat yemiyoruz veya bize zekat helal değildir diye müdahale etti. 2032. Zekat kimlere haram? Yine sahih'e de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Ben bazen evime dönüyor. Yatağımda veya odamda yere düşmüş bir hurma buluyorum. Onu yemek üzere kaldırdığım vakit bu. Sadaka hurması olmasın diye aklıma geliyor. Korkup tekrar yere atıyorum. 2033 Zekat kimlere haram? Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam efendimiz kendisine bir yiyecek getirilince mahiyeti hakkında soradı. Eğer hediye olduğu söylenirse ondan yerdi. Sadaka olduğu söylenirse yemeyip ashabına derdi. 2034 Zekat kimlere haram? Peygamberimizin azadlısı Ebû Rafi'ye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam Beni mahzumdan bir adamı zekat toplamak üzere gönderdi. Adam bana. Benimle sen de gel. Zekattan sana da bir pay düşsün dedi. Kendisine hele Resulullah'a bir sorayım cevabını verdim ve sordum. Efendimiz. Bir kavmin azadlısı o kavimler sayılır. Bize sadakar helal değildir buyurdu. i̇bn esirler Esir der ki. Bütün mezheplerce meşhur olan görüşe göre. Beni Haşim ve Beni Muttalib'in azadlarına zekat haram değildir. Bu meselede Şafi mezhebinde iki görüş mevcuttur. Birine göre, Beni Haşim ve Beni muttalibe zekatı haram kılan sebebin sona ermesi ve zekata bedel pay aldıkları humus hissesinin ortadan kalkmış olmasından dolayı zekat haram olmaz. Diğerine göre, Bu, Hadis sebebiyle haramdır. Ortadaki bu ihtilafın yani sadaka beni haşim ve muttali azadlılarına haram değil diyen görüşte haram olduğunu söyleyen bu hadisin telifine gelince. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu sözü. Ebu Rafiye. Tezihen ve kendilerine benzemeye ve sünnetine uymaya teşvikken söylemiş olmalıdır. Gerçek manada haram etmek ve kesin bir hükümle yasaklamak maksadıyla değil. 2035. Zekat kimlere haram? Abdullah İbn-i İbn-i As anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir. 2036, zekat kimlere haram? Ata İbn-i merhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Sadaka şu beş kişi dışında zengini helal değildir. 1-A-I-I-A-H Yolunda gaz ve 2. Sadakayı toplamak için çalışan. 3. Borçlanan. 4. Sadaka malını kendi parasıyla satın alan. 5. Komşusu fakir olan kimse. Şöyle ki, bu fakire sadaka verilir. O da bundan zengin komşusuna hediyede bulunur. 2037. Zekat kimlere helaldir? Ziyad İbn-i Haris Es-Tudai radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e gelip bir at ettim. O sırada bir adam gelerek bana sadakadan verdi dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam adama Allah sadakalar hususunda ne herhangi bir peygambere ne de bir başkasına hüküm verme yetkisini tanımadı. Hükmü bizzat kendisi verdi ve sadakaları sekiz ise ayırdı. ''Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm.'' buyurdu. 2038. Zekat kimlere helaldir? İsmi, Nüseyri olan Ümmü Atiye radıyallahu anha anlatıyor. ''Bana bir koyun tasadduk edilmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya bir miktar et gönderdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam o sırada Hazreti Ayşe'ye ''Yiyecek bir şeyler var mı?'' diye sormuş. Hazreti Ayşe radıyallahu anhade. Hayır. Ancak. Müsebe'nin şu kendisine tasadduk edilen koyundan gönderdiği bir miktar et var cevabını vermiş. Resulullah. Getir onu. O koyun yerini bulmuş bize hediye olarak gelen zekat olmaktan çıkmıştır demiş. 2039. Zekat kimlere helaldir? Yine sahihede ve ayrıca Ebu Davud-i Nesai'de Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadise denmiştir ki, Belize radıyallahu anhaye tasadduk edilen bir etten Resulullah'a ikram edilmişti. Etin memşeğini öğrenen, Resulullah, bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu. 2040, zekat kimlere helaldir? Beşir İbni Yesar Rahimullah'tan nakledildiğine göre, Sehl-i İbni Ebe Hasmet denen Ensardan bir zat ona şunu haber vermiştir. Resulullah ve Vesselam, kendisine sehre Zekat develerinden 100 tanesini diyet olarak ödemiştir. Yani, Hayber'de öldürülen ensarinin diyeti olarak, 2041, Zekat kimlere helaldir? Rezinin kaydettiği bir rivayette, Ebu El Elhuzai demiştir ki, H.Z. Peygamber ve Vesselam, Bizi açıkça giderken sadaka develerine bindirdi. 2042, Zühd ve Fakr'ın ve bunlara teşrik. Sehni İbn-i diye Allah'u an anlatıyor. Bir adam, Resulullah ve vesselam'a uğradı. Efendimiz, yanında bulunan bir lahta, şu gelen, kimse hakkında rehin nedir diye sordu. Adam, o, halkın eşrafındandır. Bu vallahi bir kıza talip olsa hemen evlendirilme, birisi lehine şefaatte bulunsa, şefaatinin yerine getirilmesine layıktır dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam sükut buyurdular. Derken az sonra bir adam daha uğradı. Resulullah aleyhissalatu vesselam yanındakine. Peki bunun hakkında rehin nedir dedi. Adam. Ey Allah'ın Resulü. Bu. Müslümanların fakir takımındandır. Vallahi, bu bir kıza talip olsa evlendirilmemeye, şeffatte bulunsa itibar edilmemeye, bir şey söylese dinlenilmemeye layıktır cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu, onun gibilerin bir arısı dolusundan daha hayırlıdır buyurdu. 2043, Zühd ve fakrın medhi ve bunlara teşvik, Ebu. Zevra Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Efendimiz buyurdular ki, Dünyada zahiblik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahiblik, a ı, -ı a -ı elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir musibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir. Rezim şunu ilave etti. Zira Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bu, kabettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamamız içindir. Hadis 23-2044 Zühd ve fakrın ve bunlara teşvik. H.Z. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Ey Ayşe! Cennette benimle olman seni mesrul edeceksek sana dünyadan bir yolunun azı kadarı kifayet etmelidir. Sakın zenginlerle sohbet arkadaşlığı etme. Bir elbiseye yama vurmadan eskimiş adetme. Rezin şunu ilave etmiştir. Urve dedi ki. H.Z. Ayşe anha. Bir elbiseyi eskitip yamamadıkça ve içini dışına ters çevirip bir zamanlarda öyle giyerek yere iyice eskitmedikçe yenilemezdi. Bir gün kendisine. Muaviye tarafından gönderilmiş olan 80 bin direm geldi. Bu paradan. Akşama tek direm kalmadı hepsini tasadduk etti. Cariyesi ona. Bana ondan bir diremlik olsun et alsaydın ya dedi. Hazreti Aişe. Para varken hatırlatmış olsaydın. İsteğini yapardım dedi. 2045. Zühd ve sakrın Medhi ve bunlara teşrik. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım. Al-i Muhammed'in kıskın belini doğrultacak kadar ver. Bir diğer rivayette yetecek kadar ver buyurmuştur. 2046. Zühd ve fakrın medhi ve bunlara teşrik. H. Z. Enes radiyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dua etmişti. A. I. I. A. H. M. Beni miskin olarak yaşat. Miskin olarak ruhumu kabzet. Kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret. Hazreti Aişe radiyallahu anh'a atılarak sordu. Niçin ey Allah'ın Resulü çünkü? Dedi. Onlar cennete. Zenginlerden kırk bahar önce girecekler. Ey Aişe! Fakirleri sev ve onları rivayet meclisine yaklaştır. Ta ki kıyamet günü a i he a sana yaklaşsın. Diğer bir hadiste. Beş yüz yıl tabiri vardır. İki hadis şöylece edilir. Kırktan maksat hırs sahibi fakirin. Hırs sahibi zengilen öne geçeceği müddettir. 500'den. yüzden. Maksat. zahit fakirin hırslı zengiden önce geleceği müddettir. Böylece hırs sahibi fakir. zahit fakirin 25 derece üstünlüğüne nazaran 2 derecelik bir üstünlüğe sahiptir. Bu kırkın 500'e yüze nispetidir. Bu ve benzeri takdirler Resulullah'ın lisanında mücazefe veya tesadüfi olarak ceyran etmez. Bilakis idrak ettiği bir sır veya ilmin ihata ettiği bir nisbet sebebiyle söylenmiştir. Zira o hevadan konuşmaz. 2047. Zühd ve fakrın medhi ve bunlara teşrik. H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Fukaralar, Cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler. Bu Allah'ın indinde yarım gündür. 2048. Zühd ve fakrın medhi ve bunlara teşvik. Ebu Abdurrahman el-Hubu'nu anlatıyor. Bir adam Abdullah İbni Amr. Radiyallahu anh'a sorarak dedi ki. Biz muhacirlerin fakirlerinden değil miyiz? Abdullah da ona sordu. Kendisine sığındığın bir zevcan var mı adam? Evet dedi. Abdullah. Senin oturduğun bir mezkenin var mı adam Evet deyince Abdullah sen zenginlerdensin dedi adam benim bir de hizmetçim var diye ilave edince Abdullah Öyleyse sen Krallar dansın dedi 2049 züre fakrın Ediği ve bunlara teşrik E bu sayıkla diye Allah'u an anlatıyor muhacirlerin fakirlerinden bir grupla birlikte oturmuştum Bunlardan bir kısmı bir kısmının karaltısından istifade ile çıplaklıktan korunuyordu. Bir kadın da bize Kur'an okuyordu. Derken Resulullah aleyhissalatu ve selam çıka geldi ve üzerimizde dikildi. Resulullah'ın yanımızda dikilmesi üzerine kadın okumayı bıraktı. Resulullah da selam verdi ve ''Ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Ey Allah'ın Resulü'' ''Dedik, o karımızdır. Bize Kur'an okuyor.'' Biz de A-I-I-A-H tarihinin kitabını dinliyoruz. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, ümmetim arasında, kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'ıma hamdolsun dedi. Sonra, kendisini bizimle eşitlemek üzere Resulullah, ortamıza oturdu. Ve eliyle işaret ederek, şöyle halka yapın dedi. Cemaat hemen etrafında halka oldu. Yüzleri ona döndü. Ebu Sayık der ki, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın selamın onlar arasında benden başka birini daha tanıyor görmedim. Herkes yeni baştan vaziyetini alınca Resulullah şu müjdeyi verdi: Ey yoksul muhacirler, size müjdeler olsun. Size kıyamet günündeki tam nuru müjde ediyorum. Sizler cennete, insanların zenginlerinden yarım gün önce gireceksiniz. Bu yarım gün, dünya günleriyle 500 yiyor eder. 2050, Zühd ve fakr Medhi ve bunlara teşvik, Usami İbn-i Zeyd radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Miraç sırasında cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun miskinler olduğunu gördüm. Dünyadaki imkan sahiplerimin cehennemlikleri ateşe gitmeye emri olunmuşlardı. Geri kalanlar da mahpus idiler. Cehennemin kapısında da durdum. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı. 2051. Zühd ve ve bunlara teşvik. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bana zayıflarınızı arayın. Zira sizler, zayıflarınız sebebiyle yardıma ve ıskamazhar kılmıyorsunuz. 2052. Zühd ve ve bunlara teşvik. Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam efendimiz buyurdular ki, Allah hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı yapmamış olsun, sende mi? Ey Allah'ın Resulü diye sordular. Evet, dedi ben de bir miktar kralt mukabilin Mekke ehline koyun güttüm. 2053, Zühre fakrın mevhi ve bunlara teşvik, Abdullah İbn-i radiyallahu anlatıyor. Bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü,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 Zühd ve fakrın medhi de bunlara teşvik, H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte otururken uzaktan Musa i̇bn Umeyr radıyallahu an anh göründü. Bize doğru geliyordu. Üzerinde deri parçası ile yamanmış bir bürzesi vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu görünce, Mekke'de iken giyim kuşan yönünden yaşadığı boyluğu düşünerek ağladı. Sonra şunu söyledi. Gün gelip, sizden biri, sabah bir elbise, akşam bir başka elbise giyse ve önüne yemek tabakalarının biri getirilip diğeri kaldırılsa ve ellerinizi de halılar ve kilimler de ile kahve gibi. Örseniz o zamanda nasıl olursunuz o gün? Dediler. Biz bu günümüzden çok daha iyi oluruz. Çünkü hayat külfetimiz karşılanmış olacak. Biz de ibadete daha çok vakit ayıracağız. Hayır. Buyurdu. Bilakis siz bugün o günden daha iyisinizdir. 2055 Zühd ve Fakrın mecidi ve bunlara teşvik. Ebu Umame İbn-i Sâlebe el-Ensar-i radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında dünyayı zikretmişlerdi. Buyurdular ki, Duymuyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Mütevazi dinmek imandandır. Mütevazi dinmek imandandır. 2056 Zühd ve Fakrın mecidi ve bunlara teşvik. H. Z. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve re vesselamın yanında bir adamın çok ibadet ettiğinden, bir diğerinin de vera sahibi olduğundan bahsedilmişti. Efendimiz, veraya denk olacak onunla tartılabilecek bir şey yoktur buyurdu. 2057 H. Z. Peygamber S. A. S. ve Ashabının yaşayışlarında fakr, Atiye S. Sadi radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kişi mahzurlu olan şeyden korkarak mahzursuz olanı terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz. 2058 H.Z. Peygamber S.A.S. ve Ashabının yaşayışlarında fakr. H.Z. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Bazı aylar olurdu. Hiç ateş yakmazdık. Yiyip içtiğimiz sadece hurma ve su olurdu. Ancak... Bize bir parçacık et getirilirse o hariç, diğer bir rivayette, Resulullah ölünceye kadar Muhammed S.A.S. ailesi buğday ekmeğini üst üste üç gün boyuncaya kadar yememiştir, denmiştir. Bir diğer rivayette, Muhammed Aleyhisselam bir günde, iki sefer yedi ise, biri mutlaka kurma idi, denmiştir. 2059 H. Z. Peygamber, S. A. S. ve ashabının yaşayışlarında fakr, İbn-i Abbas radiyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam re ve ailesi üst üste pek çok geceleri aç geçirirler ve akşam yemeği bulamazlardı. Ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeği idi. 2060. H. Z. Peygamber, S. A. S. ve ashabının yaşayışlarında fakr, Numan İbn-i Beşir radiyallahu anhum'a anlatıyor. H Z Ömer radıyallahu an insanların mağlub oldukları dünyalıktan söz etti ve dedi ki: Gerçekten ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın bütün gün açlıktan kıvrandığı halde karnını doyurmaya adi hurma bile bulamadığını gördüm. 2061 H Z Peygamber S A S ve ashabının yaşayışlarında fak H Z Nes radıyallahu an anlatıyor Resulullah. Aleyhissallatu Vesselam buyurdular ki: Şurası muhakkak ki Allah hakkında benim korkutulduğum kadar kimse korkutulmamıştır. Allah yolunda bana çektirilen eziyet kadar kimseye eziyet çektirilmemiştir. Zaman olmuştur. 30 gün ve 30 gecelik bir ay boyu Bilal ra ile benim yiyeceğim. Bilal ra'nın koltuğunun altına şu kışacak miktarı geçmemiştir. Timizi hadisin sahih olduğunu belirtir ve ilave eder. Bu durum Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın amcası Ebu Talip olduğu zaman, Taif'te yeni bir hami bulmak ümidiyle, müşriklerden kaçarak HZ Bilal R.A.L. Mekke'den çıktığı zamanla ilgilidir. 2062 HZ Peygamber S.A.S. -S ve Ashabının yaşayışlarında fakr, yine Hazreti Enes radiyallahu anlatıyor. De Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem arpa ekmeği ile kokusu değişmiş, edilmiş. Ya Yağ getirmiştim. Bir seferinde şöyle söylediğini işittim. Muhammed (S.A.V.) ailesinde 9 kadın bulunduğu bir zamanda ne bir sahurma ne de bir sahur gecelememiştir. 2063 H.Z. Peygamber (S.A.V.) ve ashabının yaşayışlarında fark H Z Ali Allah'u an anlatıyor. Evimden soğuk bir günde çıktım. Çok açtım. Yiyecek bir şey arıyordum. Bir Yahudiye rastladım. Bahçesinde çıtırlıkla sulama yapıyordu. Duvardaki bir açıklıktan adam'a baktım. Ne istiyorsun ey bedevi? Kovasını bir kurmaya bana su tekersin dedi. Ben de. Evet. Ama kapıyı açla gireyim dedim. Adam kapıyı açtı. Ben girdim. Bir kova verdi. Su çekmeye başladım. Her kovada bir hurma verdi. İki avucun hurma ile dolunca kovayı bıraktım ve bu bana yeter deyip hurmaları yedim. Sudan içip sonra mercide geldim. 2064 H Z Peygamber S A S ve ashabının yaşayışlarında sakr. H Z Ebu E bu hurer an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün veya gece mutat olmayan bir saatte merscide geldi. Orada Hazreti Ebu Bekir R.A. ve Hazreti Ömer R.A. ev asladı. Onlara bu saatte niye geldiklerini sordu. Bizi evden çıkaran açlıktır dediler. Resulullah da, Beni de evde çıkaran açlıktan başka bir şey değil buyurdu. Hep beraber Ebu Heysem İbn-i Tayyihana gittiler. O, Bunlar için arpadan ekmek yapılmasını emretti. Ekmek yapıldı. Sonra kalkıp bir koyun kesti. Yanlarında bir hurma ağacında asılı olan tatlı suyu indirdi. Derken yemek geldi. Yediler ve o sudan içtiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şu günün nimetinden. Kıyamet günü hesap sorulacak. Açlık sizi çıkardı. Bu nimetlere nain olduktan sonra dönüyorsunuz buyurdu. 2065 H.Z. Peygamber, S.A.S. ve Asyabının yaşayışlarında fakir, ve İbn-i Azıvan Allahu an anlatıyor. Gerçekten ben kendimi, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte olan yedi kişiden yedincisi olarak göçmüşümdür. mühümdür. Hubre başka yiyeceğimiz yoktu. Öyle ki avutlarımız yer oldu. 2066 H-Z peygamber, S-A-S ve ashabının yaşayışlarında sakr, Ebu Talhar ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam'a açlıktan şikayet ettik ve karınlarımızı açıp gösterdik. Herkeste bir taş vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam da karnını açtı. Onda iki taş vardı. 2067 H-Z peygamber, S-A-S ve ashabının yaşayışlarında sakr, Fudale İbni Ubeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam halka namaz kılırırken, bazı kimseler açlık sebebiyle kıyam sırasında yere yıkılırlardı. Bunlar ashab-ı sufseydi. Medine'de misafireten bulunan bedeviler, bunlara delirmiş nelerdi? Efendimiz namazdan çıkınca yanlarına uğrar ve, eğer bu çektiğiniz sıkıntı sebebiyle Allah indinde elde ettiğiniz mükafatı bilseydiniz, fakirlik ve ihtiyaç yönüyle daha da artmayı dilerdimizlerdi. 2068 takılar hakkında Hz. Nefra diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam İram sırasına göndermek için bir mektup yazmıştı. Kendisine onlar müzürlü olmayan mektubu okumazlar denildi. Bunun üzerine gümüş bir müzür yaptırdı. Üzerine Muhammed Resulullah cümlesini kazdırdı. Cemaate D. Ben bir mühür yaptırdım. Üzerine Muhammed Resulullah kazdırdım. Kimse bunu yüzüğüne kazdırmasın buyurdu. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağ eline gümüş bir yüzük taktı. Kâşı Habeşi idi. Karşı avucunun içine geliyordu. 2069 Takılar Hakkında i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisini altından bir yüzük yaptırdı. Bunun üzerine halk da altın yüzükler yaptırdı. Bilahi Aleyhissalatu vesselam minbere çıkıp oturdu. Yüzüğü çıkardı ve Vallahi bunu ebediyen takmayacağım dedi. Halk da yüzüklerini çıkarıp attılar. Bir rivayette şu ziyadeyi yaptı. Yüzüğü sağ eline takmıştı. Bir diğerinde de şu ziyade vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam gümüştendir. Mühür edindi. Eline takmıştı. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in eline intikal etti. Sonra Hazreti Ömer'e. Sonra da Hazreti Osman radıyallahu anh'ıma intikal etti. Eriş kuyusuna düşünceye kadar onun elinde kaldı. Üzerindeki yazı Muhammed Resulullah idi. 2070 takılar hakkında. Düreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. Yüzüğü görünce, ''Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum.'' buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli pirinç yüzü taşıyor olduğu halde geldi. ''Bu sefer, niye sende kokusunu hissediyorum?'' dedi bir daha adam altın gözü takmış olarak geldi. Bu sefer de, sen de niye cennet ehlinin süsünü görüyorum dedi. Bunun üzerine. Adam. Öyleyse yüzüğüm neden olsun diye sordu. Gümüşten dedi. Ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın. 2071. Takılar hakkında. i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir adamın elinde altından bir yüzük gördü. Onu çıkarıp attı ve. Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline koyuyor buyurdu. Resulullah Aleyhissalatu ve selam gidince adama yüzünü al başka süretti ondan faydalan dediler. O hayır. Vallahi ebediyen almayacağım. Onu Resulullah Aleyhissalatu ve selam attı dedi. 2072 Takılar hakkında Hz. Ebü'lallah Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Habeş Kralı Necaşi'den hediyeler geldi. İçerisinde Habeş'i kaçtı bir de altın gözlük vardı. Resulullah onu bir çökle veya tiksinerek bir parmağıyla aldı. Kızı Zeynebin kızı Ümame Bintu Ebil As'ı çağırıp ''Yavrucuğum al şunu.'' ''Takı'' dedi. 2073 Takılar hakkında Said İbni Müseyyye anlatıyor. H. Z. Ömer Süheyb Allahu anh Hümaye, niye parmağında altın gözük görüyorum dedi. Belki. onu senden daha hayırlı olan da gördü ama ayıplamadı deyince. Hazreti Ömer, o da kimmiş dedi. Süheyb, Resulullah cevabını verdi. 2074, takılar hakkında H.Z. Ali Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı ve eliyle orta ve ondan sonra gelen şehadet parmağına işaret etti buyurdu. 2075 Takılar hakkında Yine Hazreti Ali Allahu anh anlatıyor. Resulullah yüzüğünü sağ eline takardı. 2076 Takılar hakkında Cafer İbnu Muhammed babasından naklen anlatıyor. H. Z. Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu an hüman yüzüklerini sol ellerine takarlardı. 2077 Takılar hakkında İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yüzüğü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi. İbn Ömer de böyle yapardı. 2078 Takılar hakkında Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam helaya girdiği zaman yüzüğünü çıkarırdı. Rezim şu ilavede bulunmuştur. Yüzük Resulullah ve Vesselam'ın sol elindeydi. 2079 Takılar hakkında Ebu Hüleyra Rab'i Allah'u An anlatıyor. Bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek sordu. İki altın bilezik. Hakkında ne dersiniz? Takayım mı ateşten iki bileziktir? Takmayın deyip cevap verdi. Kadın devamla hala altın gerdanlık ne dersiniz?'' diye sordu. Resulullah ve Vesselam'dan yine ateşten bir gerdanlık cevabını aldı. O yine sordu. ''Bir çift altın küpeye ne dersiniz?'' ''Ateşten bir çift küpe kadında bir çift altın birerlik vardı.'' Onları çıkarıp attı ve ''Ey Allah'ın Resulü, kadın kocası için süslenmezse onun yanında kıymeti düşer.'' dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sizden birine gümüş küpeler takınmasından bunları zaferan veya abir ile sarartmasından kimse engel olmaz cevabını verdi. 2080 takılar hakkında Sevbanda diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yanına Fatıma bint elinde altından iyi yüzükler feth olduğu halde gelmişti. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam Kadının ellerine vurmaya başladı. Fatıma da hemen oradan sıvışıp Resulullah'ın kelimeleri Fatıma tuz Zehra radıyallahu anhanın yanına girdi. Ona Resulullah aleyhissalatu vesselamın kendisine olan davranışını anlattı. Bunun üzerine Hazreti Fatıma radıyallahu anha boynundaki altın zinciri çıkarıp bunu bana Hasan'ın babası Hazreti Ali radıyallahu anhüma hediye etti dedi. Zinciri daha elinde elindeyken Resulullah ve Vesselam yanlarına girdi ve şunu söyledi. Ey Fatıma! Halkın! Resulullah'ın kızının elinde ateşten bir zincir var denmesini memnun eder mi? dedi ve böyle diyerek oturmadan geri dönüp gitti. Bunun üzerine Fatıma an Amha zinciri çarşıya gönderip sattırdı. Parasıyla bir köle satın aldı ve onu azap etti. Bu olanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatılınca, Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun buyurdular. 2081, Takılar Hakkında, Huzeyfe'nin kız kardeşi Radiyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ey kadınlar cemaati! Süs eşyamız gümüşten olmalıdır. Sizden hangi kadın altınlar süslenir ve onu izhar eder yabancıya gösterirse, Mutlaka onunla azaba maruz kalır. 2082 Takılar hakkında Ukbe i̇bn Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ehline takı ve ipeyi yasakladı ve eğer sizler cennet takılarını ve cennetin ipeğini seviyorsanız bunları dünyada takınıp giymeyin buyurdu. mesainin i̇bn Ömer'den yaptığı bir diğer rivayette Resulullah Altın takınmayı Mukatta yani az bir parça olmak kaydıyla tecril etti denilmiştir. Mukatta. Az bir şey demektir. Kulağın üst kısmına takılan küçük halka. Kadın gözü gibi. ki Kibir ve zekat vermekten kaçınmak gibi durumları mekruh etmiştir. 2083. Takılar hakkında. Bünani Mevlatu Abdurrahman İbnu Hayyan el Ensari anlatıyor. H. Z. Ayşe'nin yanına. Üzerinde ziller bulunan bir kız getirildi. Kızın zilleri çıngır çıngır ses çıkarıyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Sakın ha! Zillerini koparmadan onu yanıma getirmeyin dedi ve ilave etti. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın zil bulunan eve melaike girmez buyurduğunu işittim. 2084 Takılar Hakkında Arfeze İbnu Esad Allahu an anlatıyor. Cahiliye devrinde ceyran eden savaşında burnum isabet almış. Bu sebeple gümüşten bir burun taktırmıştım. Bir hare kokmaya başladı. Durumu kendisini açınca, Resulullah aleyhissalatu vesselam, bana altından bir burun yaptırmamı söyledi. 2085, takılar hakkında HZNF radıyallahu an bildiriyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem kılıncının kabzasının üst kısmı kabii gümüştendi. Nesai'nin Enes'ten bir rivayetinde Resulullah'ın kılıncının pabuç kısmı gümüştü. Kabzasının baş kısmı kabii da gümüştü. Bunlar arasında gümüş halkalar vardı denmiştir. 2086 Hidup saç boyaması HZ ve bu leyler Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin. Bu hadis Tirmizi'de de saçınızdaki atlıkların rengini değiştirin. Yahudilere benzemeyin şeklinde gelmiştir. 2087 Hidap saç boyaması İbni Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Saçlarına kına yakmış bir adam gelmiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam. Bu ne güzel buyruh takdir etti. Az sonra kına ve bile boyanmış biri geldi. Bu evvelkinden de güzel buyurdu. Sonra saçlarını sarıya boyamış biri daha gelmişti ki, bu öbürlerinden de güzel buyurdu. 2088, Hidaf saç boyaması H.Z. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre, sakalını sufra denen sarı boya ile boyar ve derdi ki, Ben, Resulullah ve vesselamı gördüm. Sakalını bununla boyamıştı. En çok sevdiği boya da bu. idi. Bununla elbisesini boyadığı da olurdu. Buhari ve Müslim'de Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette şöyle denir. Resulullah hiç saçını boyamadı. Çünkü ondaki beyazlar çok azdı. Başındaki akları saymak istesem sayabilirdin. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer adı yallahu anhüma saçlarını kına ve eketen bile boyarlardı. 2089 hidap saç boyaması kelime bin anlatıyor. Bir kadın Hazreti Ayşe'ye kına yakma hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı. Bunda bir beyz yok kına yakılabilir. Ancak ben bundan hoşlanmam. Çünkü sevdiğim Aleyhissallatu ve çelmem. Onun kokusunu sevmezdi. 2090. hidap saç boyaması H Allahu Aşer anha anlatıyor. Bir kadın Perde gerisinden Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a eliyle bir mektup uzattı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, elini derhal geri çekip, Ne bileyim, bu el kadın elimidir, Erkek elimidir buyurdu. Kadıncağız, kadın elidir deyince Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Sen kadın olsaydın, tırnaklarının rengini değiştirirdin buyurdu. Bunun bakına yakmayı kastetmişti. 2091, Hidup saç boyaması yine Hazreti Ayşe Rabiallahu anha anlatıyor. Hint bin Tuğut'e, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, bana bir at ver diye talepte bulunmuştu. Kendisine, hayır, şu ellemi değiştirmedikçe senden bir at almayacağım. e, ı, ı, e re, i i r n tıpkı baş hayvanların ayağı gibi cevabını verdi. Rivayette adı geçen Hint. Bu Süfyan'ın revcesi ve Hazreti Muaviye radıyallahu anhünün annesidir. Mekke'nin fethi sırasında kocası ile birlikte Müslüman olmuştur. Hazreti Peygamber, eski nikahları ile evliliklerini ikrar etmiş. Yeni bir nikahı gereksiz görmüştür. Ancak, görüldüğü üzere, ellerine kına vurmadan bir at almamıştır. Alimler bu hadisten hareketle, erkeklerin kına yakmasını mekruh adletmişlerdi. Kadının elleri, kınamsız iken erkeğin ellerine benzemektedir. Resulullah aleyhissallatu ve selam bu benzemedeki kerahet ifade için teşbih'e başvurup, vahşi hayvanların ayaklarına teşbih etmiştir. 2092. Hidup saç boyaması he z he buhleerer Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve el ve ayakların akına yakmış bir muhanes getirdiler. Bunu niye getirdiniz? Nesi var diye sordu. Kendisine, kendisini kadınlara benzetmiştir dediler. Bunun üzerine Efendimiz emretti ve Nakina mevkiye sürgüne girdi. Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyelim mi diye soranlar olmuştu ki. Hayır, dedi. Ben namaz kılanları öldürmekten benle girdim. 2093 Haluk H.Z.N.S. Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, erkeğin zaferan sürmesini yasakladı. 2094, Haluk, yine Hazreti Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a üzerinde sarılık izi bulunan bir adam geldi. Resulullah ve Vesselam hoşlanmadığı bir hususu. İnsanların yüzüne nadiren vurduğu için sesini çıkarmadı. Adam oradan kalkıp gidince. Keşke bu adama üzerindeki şu şeyi yıkamasını söyleseydiniz dedi. 2095. Haluk yala İbnü Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Haluk sürünmüş bir adam görmüştü ki git bunu yıka. Sonra gene yıka. Sonra bir daha da sürünmeye dönme dedi. 2096. Haluk Ebu Mîsariyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki A-I-I-A-H Bedeninde Haluk'tan bir parça eser bulunan kimsenin namazını kabul etmez. 2097 Saç ve Bakımı Ebu Katade Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Benim omuzlarıma kadar dökülen gül saçlarım var. Tarayıp tazim edeyim mi? Evet dedi. Ona ikramda bulun. Ravi der ki Ebu Katade Evet. Ona ikramda bulun sözü sebebiyle Günde iki sefer bakım yapar ve saçlarını yağlardı. 2098 Saç ve bakımı H.Z. Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Kimin saçı varsa ona ikram etsin buyurdu. 2099 Saç ve bakımı Ata İbnu Yesar Rahimullah anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selama saçı sakalı karma karışık bir adam gelmişti. Efendimiz ona eliyle işaret buyurarak sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalatu vesselam. Şu hal. sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başındaki saçlar karma karışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mi buyurdular? 2100 Saç ve Bakımı Abdullah İbn Muraf Selaviye Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam saç bakımını aşırı yapmayı emredip fazlasını yasakladı.